Nestağfirullah, nestaizu billah, Bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah, Esselamu saygıdeğer dinleyicilerim. Allah subhanahu ve teala, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen, mübarek ve mukaddes kitabımız, Kur'an-ı Kerim'i, sadece ibadet ve tapınma kitabı olarak, ikram ve ihsanda bulunmamış. Bu sebepten dolayı, ibadet ritüellerinin kırat ve telaffuzunun ötesinde hayatını her alanına nüfuz ederek yaşanıp yaşatılması için gönderildiğinden sebep peygamberini aracı ederek onun pratikliğinin esas alınmasını ve hayatın her alana taşınılmasını emir ve arzu buyurmuş. Bu sebepten ve bu muhtevadan baktığımızda saygıdeğer dinleyicilerim, malum aileleriniz olsa da hatırlamak ve hatırlatmakta fayda olduğu üzere Kur'an, hayatını her alanına nüfuz eden, hayatın en küçük bir zerresinden, uçsuz bucaksız en ucak noktadaki varlığa kadar kuvvet ve kudretin sahibinin emir, nehi, işaret ve nişanelerini görmemizi temime tesis eder. Kur'an'ın üçte biri iman ve buna bağlı olarak imana hakikatlerini karşımıza koyar peygamberlerin mücadeleleriyle varlık alemiyle yokluk alemiyle yaratılış da ve örnekliklerle. Diğer üçte işte biri amelleri pekir bu uçur bucaksız kainatı yoktan var eden kıtalara bölen iklimlere takdir eden bitkilerden meyvelere sebzelerden insanlara hayvanlara kadar çeşitli yaratılış ikramları ve benzerlikleriyle müthiş bir nizam takdir eden Allah Azze ve Celle'nin Benden beklentisi nedir, ne yapmam gerekir ya da ne yapmamam gerekir'i görmemiz için de ibadet bölümlerini anlatır. Kur'an'ın diğer üçte biri ise ahlakı yani İslamlıca, yani imanlıca yani mümince yani insanca yaşamanın değerlerini önümüze koyar. Adamın elinde günde iki defa paketin tüketmiş olduğu sigaranın üzerinde içersen ölürsün diye koca koca yazmasına rağmen yine de içmiş olması, doktorun bak içmeye devam edersen elini ayağını kolunu bacağını kesmek zorunda kalabiliriz kanser durumu çok artmış vaziyette denilmesine rağmen bile bile ısrarla sigara içmesine devam etmesi gibidir. Dini dünyamızdaki yaptığımız hataların durumu. Demek ki bir şeyi bilmek işin yoludur yordamıdır ama asıl olan o bilginin gereğince yaşam sürebilmektir. Bunlardan sebep Allah Azze ve Celle Enbiya-i İzam ve selamuhu aleyhim ecmain hazretlerini peygamberleri, büyük peygamberleri, büyük üstadları insanlık aleminin büyük mimarlarını sadece bir postacı gibi değil bize kulluk nasıl olur aile ferdinde bir birey nasıl olmalı ticaret hayatında bir iş insanı nasıl muamelede bulunmalı Çalışan bir kişi hangi değerlere göre harekette bulunmalı, savaş meydanında nasıl olunmalı, akrabayı talukat arasında nasıl yaşanılmalı, zâleme karşı nasıl dik durulmalı, mazlumun yanında nasıl boyun bükülmeli, bunların hepsini örnek olarak, pratik olarak karşımıza koymuşlardır. İşte bu yaşadığımız ahir zamanda saygı değerli dinleyicilerim, bildiğimiz ama buna rağmen nefsimizin egomuzun haşa ve layık olmadığımız ve göstermek üzere zerre kadar dahi hakkımız olmamasına rağmen bizden tezahür eden kibir ahlakı reziliyesi, büyük bir manevi hastalık ve büyük bir musibet olarak gündemimizi meşgul ediyor. İslam ümmetinin bölünmesinin umera katında yani siyasiler bazında, ulema katında yani ilim ehli katında ve avam halk katında, Toplumların birbirinden ayrışmasının en büyük sebeplerinden biri oluyor kibir. Yapmamamız gerekeni ya da yapmamız gerekeni biliyoruz ama kibrimiz buna engel oluyor. Haksızsak haksız olduğumuzu dile getirip af dileme yoluna geçmemizin önüne geçiyor. Öyleyse şimdi kibirle alakalı bir gündem oluşturalım kendimize. Başta nefsime vere dinleme lütfunda bulunan siz değerli kardeşlerime. Bunu arz ederken hem size hem de kendimi arz ediyorum. Ben çeşitli zamanlarda kendi alanımda uzman bir hatip olduğumu düşünürüm. Buna rağmen her gördüğüm grubun anlatımına sessizce girer ve onları dinlerim. Dinlerken eleştirel bir bakış açısıyla sessizce dinlerim. Ha bak şurada şunu şöyle yaptı. Ben olsam bunu böyle yapmamam lazım. Burada bunu şöyle yaptı demek ki benim de bunu böyle yapmam lazım şeklinde pozitif ve negatif anlamda kendimi empati vesilesiyle tahsis etmeme kaparılırım. Hadi şimdi bunu birlikte yapalım. Dünyanın her yerinden yıllardır radyo sohbeti vesilesiyle evlerinde, işlerinde, bulundukları ortamda beni misafir eden değerli dinleyicilerim. Büyüklük, şeref, zorbalık ve serkeşlik manalarında kullanılmıştır kibir. Bu manalar için el-kibir ve el-kibriya ifadelerinin kullanıldığını da görürüz. İnsanın kendini başka varlıklardan, bu hem cinsi de olabilir, farklı cins de olabilir, büyük görmesi, büyüklenmek, ululuk, İnsanın kendinden başkasına nefsinin büyük görünme arzusuyla oluşan bir hali onur, gurur, büyüklük, ululuk, azamet, kendini beğenme, büyüklük satma manaları verilmiştir. Ayrıca insanın kendini ulaşılamaz sanması ve bu süfli düşünceyle başkalarına yukarıdan bakması, kişilerin kendilerini haşa Allah'a ihtiyaç hissetmeden isyankâr olmaları manalarını da içerir. Bu manalar dışında bir de büyük kardeş, son kardeş, dikenli bitki, efendi, hoca, gayret etmek, kavminin büyüğü, gündüzün sonu gibi değişik kullanım alanları da var. Kibir kelimesi kubur veya kibir olarak da okunur. Meşhur olan ise kibir şeklinde okunmasıdır. Kibir, işlerin büyüğü, büyük günah, küfür, şirk gibi mananaları ifade eder, kubur ise soy neseb büyüklüğünü ifade eder. Kibir istilahta aziz dinleyicilerin bir varlığın kendisini soy yönünden, makam ve mevki açısından, zenginlik zaviyesinden, güzellik yönünden veya elindeki herhangi bir nimetten dolayı başka varlıklardan, bu kendi ırkından da olabilir, başka türden de olabilir, üstün görmesi, Onlara tepeden bakması ve onları aşağılamasıdır. Kibir Allah SubhanaHuVe Taala'ya itaatten alıkoyan, batıl inançlara ve taklide yol açan psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalık kişi de sıfat haline geldiği zaman onun iradesini elinden alır, düşünme yeteneğini perdeler, hakkı şiddetle inkara, hakkın varlığının delillerini örtmeye ve batıl tasavvurlara bağlanmaya sevk eder. Tarihin hadiseleri karşısında sağlıklı bir kavrayış, varlığının sınırlarını bilen ve diri bir algıya sahip olan insan, hiçbir şekilde büyüklenmez. Kibirlenmenin kaynağı çapını unutmak ve yaratılışını anlamaktan kopmadır. Kibir ve sırf kendi görüşünü beğenmek, kişiyi fikri kaymalara, batıl inançlara, sapmaya ve onun uğruna mücadele sarf etmeye sevk eder. Kibir, herkesin ona hizmet etmesini beklemek ve kendini alemin merkezi zannetmek, bütün kapıların onun için açıldığını, bütün insanların onun hesabına işlediğini hayal etmektir. Kibir, insanın sosyal çevresinde her zaman ön planda olmak istemesi bütün dikkatleri kendi üstüne çekmesi şeklinde de tezahür edebilir. Ya da tam tersi toplumdan uzaklaşmak şeklinde düşünülebilir. Davetleri kabul etmemek veya geç gelmek, iltifatlar beklemek gibi davranışlar, bu tür boş kibirden ve yersiz gururdan ileri gelen kurnazlıklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kibir hakkında şöyle buyurmuştu kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Bir adam dedi ki fakat kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever ve bunu ister. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah güzeldir. Güzelliği sever. Kibir hakkı inkar edip tanımamak ve insanlara tepeden bakmaktır, buyururlar. Kibir iki türlü kendisini gösterir aziz dostlar. Ya iblis gibi nefisteki bir huydur, ya da uzuvlarla veya başka vasıtalarla ortaya çıkan söz, davranış ve eylemdir. Aslında, bu duşa vuran kibir de içteki kibirin bir belirtisidir. Kibir, insanı ilahi rahmetten uzaklaştırıp, onu yaratanı, üstün ve onurlu kılanı, onu doğruyu yanlıştan, hayrı şerden, iyiliği kötülüklerden ayırt eden aklı ve iradeyi vereni inkar etmesine sebep olur. İblisin rahmetten kovulmasına sebep olan kibir en tehlikeli günahlardandır. Kişinin kendisini beğenmesi, kendisini övmesi haddini gücünü bilmemesi ve bir damlı bile değilken dahi kendini derya zannetmesi, aslında en büyük olan Allah karşısında bir şirktir. Büyük varken, ben de büyüyüm demek, büyüye karşı edepsizlik ve kendisinin küçüklüğünü, gücünü ve çapını bilmemektir kibrin zerresi dahi insanda bulunsa, insan helak olanlardan olur. Resulullah aleyhisselam böyle buyurmuş, kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete giremez buyurmuşlar. Aleyhisselam Müslim'de iman bölümünde Aydınlığın olduğu yerde karanlıktan bahsetmek ne kadar abesle miştigal ise, sıcağın olduğu yerde soğuktan mevzu açmak ne kadar akıl kârı değilse, imanın olduğu yerde kibirden konuşmak da o kadar akıl dışı bir hakikattir. Bir yerde ya iman vardır ya da kibir. İman varsa, aydınlık ve kurtuluş, kibir varsa, karanlık ve helak oluş vardır. Kibir, girdiği ortamın atmosferini değiştirir ve, o bölgeyi karanlığa gark eder. Bütün organların komutanı makamında olan kalbe girdiğinde, rotasına imanın aksine, küfre doğru çevirir. Komutasını aldığı kalpten, organlara komut vererek, organlardan, kibrin ve küfrün akmasına, sebep olur. Tüm kıtalardan, mekanlardan, gönlünü ve hanesini bize açan, değerli kardeşlerim. İstikbar, kibir ile yakın manada olup, kendin üstün görmek ve bu sebeften dolayı acizliğini bildiği halde, bu gerçeği kabul etmemektir. Kibir duygusunun eyleme dönüşmesi anlamını da taşır istikbar. Kendini büyük addetmek, hoyrat, küstah, mağrur olmak manalarında kullanılır. İstikbarın olumlu ve olumsuz yönü de var. Olumlu olan taraf, İnsanın büyük ve değerli bir kişi olmayı istemesi ve bunun için gerektiği şekilde davranması, gerekli niteliklerle donanmasıdır. Ama yine de çok tehlikeli bir yoldur. Dikkat gerektiren bir yol olduğu için kişinin çok hassas olması gerekir. Eğer büyük ve değerli olmayı nefsi için isterse, yine kaybedip helak olanlardan olur. Nefsi hesabına değildi. De. İhlaslı, samimi bir şekilde Allah subhanehu ve teâlâ katında değerli olmayı isterse, işte o zaman kazananlardan olur. Bir başka açıdan bakmak gerekirse, büyük olmak, değerli olmak, insanlar zaviyesinden olursa yine tehlikeli olur. İnsanların kendisini beğenmesi ve övmesi için değerli olmayı istemek, Dünya hayatında kendisine fayda getirebilir ama sonsuz ahirette kaybedenlerden olmasına sebebiyet oluşturur. Bu hakikati şu hadis üzerinden anlamaya çalışalım. Buyuruyor ki kıymetlen elçimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kıyamet günü hesaba ilk çağırılacaklardan biri Allah yolunda öldürülen kişidir. Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah ona nimetlerini bildirir. O da hatırlar ve itiraf eder. Allah, bu nimetler için ne yaptın diye buyurur. O da, senin yolunda şehit edilene kadar savaştım. Senin için canımı, kanımı ve bedenimi düşmanın silahının önüne attım ki, dinin zarar görmesin ki, İslam bayrağı göklerde şehbal atsın der Allah yalan söyledin sen falanca ne kadar da cesur adam İslam davası için canından vazgeçti İslam'ı kafirlere çiğnetmemek için bedenini çiğnetti desinler denilmesi için istedim ve bu da söylendi sonra onun için emir verilir huzurunda hesabe çekilir ve cehenneme atılır İlim öğrenmiş, ilmi hayatında yaşamış, bu ilmi insanlara öğretmiş ve Kur'an'ı iyice öğrenip okumuş olan getirilir. Allah ona nimetlerini bildirir. O da hatırlar ve itiraf eder. Allah, bu nimetler için benim rızamı kazanmak adına ne yaptın diye buyurur. O da, ilim öğrendim öğrendiğim her şeyi hayatımda yaşadım bu ilimden istifade etsinler diye insanlara öğrettim ve senin rızan için Kur'an'ı başıma tac ederek okudum der Allah yalan söyledin sen ilmi alimdir kendisini aydınlattığı gibi insanları da aydınlatmaya çalışıyor denilsin diye öğrendin ve öğrettin Kur'an'ı çok güzel okuyor desinler diye okudun ve bunlar da denildi. Sonra onun için emir verilir. Huzurunda hesabe çekilir ve cehenneme atılır. Allah'ın kendisine genişlik ve her sınıftan mal verdiği kimse getirilir. Allah ona nimetlerini bildirir. O da hatırlar ve itiraf eder. Allah, ''Bu nimetler içinde bana ulaşmak ve rızama nail olmak için ne yaptın?'' diye buyurur. O da, ''Ya Rabbi, ben senin rızan için çalıştım ve kazandım. Seni razı etmek için kimsesizlere, fakirlere, yetimlere ve her düşene el uzattım. Yani verilmesini iş sevdiğin her yola senin rızan için verdim.'' Allah, yalan söyledin. Sen falanca ne kadarca cömerttir. Falanca ne kadar da kimsesizleri düşünüyor desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi. Sonra onun için emir verir Allah. Huzurunda hesaba çekilir ve cehenneme atılır. Müslim Fedailü'l Cihad 152 nolu hadis olarak karşımızda çıkan bu hadis düşündürücüdür. Evet. Bu üç büyük zümre olmak ve insanların nazarında değerli olmak için canını vermişler. İlimi öğrenmişler ve malını dağıtmışlardır. Gerçekten de hedeflerine gitmekte başarılı olmuşlardır. Allah'a giden yola girmişlerdir ve o yolun gerektirdiklerini yapmışlardır. Ama Gelin görün ki nefisleri içinde gizledikleri süfli duygular tertemiz sütü bulandıran necis alkol gibi o yolu ve hedefi bulandırmıştır. Şayet bunlar tamamiyle katıksız olarak Allah rızası için yapılsaydı hem dünyada ve hem de ahirette muhakkak sonsuz nimetlere ve mükafatlara karşılık görülürdü. Değer kazanmak takva ile olur aziz dinleyicilerim. Allah sizin ve bizim değerimizi arttırsın. Hatalarımızdan tövbe edip yönelmeyi, kötülüklerimizden kopup hayara yönelebilmeyi, şerden ve kusurdan Allah'ın rızasını hicret edebilmeyi hepimize nasip etsin ve bu konuda bizlere başarılarını yağdırsın. Sonsuz şefkat ve engin merhamet sahibi canımız Allah'ımız. Şu ayette dikkat çekiyor. Hücürat Suresi 13. Ayet اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ Allah اَتْقَٰهُمْ Muhakkak ki Allah katında en değerliniz, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınız, yani takva sahibi olanınızdır. İstikbarın kötü olanı ise, kişinin sahip olmadığı meziyetlerle övünerek, kendini olduğundan farklı göstermesidir. Allah, kemal sıfatlarla muttasıf, Noksan sıfatlardan ise münezzehtir. İnsansa yani sen yani ben noksan eksik sıfatlarla vasıflarla muttasıf dolu kemal sıfatlardan münezzehiz. İnsan kendi noksanlıklarını ve eksikliklerini her ne zaman unuttuysa kibre girmiştir. Yengenizle evlenmeden önce, evlilik öncesinde malum Allah Resulü Aleyhisselam'ın helal dairede tavsiye etmiş olduğu ölçüler içerisinde kendi vasıflarımızı ve beklentilerimizi dile getirdiğimizde o kadar çok kusurlarımı, eksikliklerimi, e, zafiyetlerimi dile getirmiştim ki yeryüzünde bütün insanlar iyi ama bir tane adam kötü işte bu adam budur denilmesini temin edecek kadar ifade etmiştim. Bunun avantajıyla da her seferinde sözümü rahatlıkla evlilik sonrasında da söyleyebiliyorum tabii ki. Hatta internette paylaşımlarımda, videolarımda ya da kitaplarımda yazdığım eserlerle alakalı insanlar bir hüsnü teveccüh buyurduğumda Malumdur, takipçiler bileceklerdir. Hep şu ifadeyi kullanırım. Hâzâ min fadli rabbi liyebluveni e'eşkuru em'e ekfur. Bu nankörlük mü edeceğim, şükür mü edeceğim, imtihan etmek için Rabbimin lütfundan gelen bir şeydir derim. Ve sonra da hayırlar ve güzellikler, Rabbimizin lütuf ve ikramı, hatalar ve eksiklikler nefsimin cahiliyeti ve kabahatidir diye ifade ederim bağlamda. Her daim kendimize karşı söz ve söylemlerimize samimi olmalı. Muhataplarımıza da bunu hatırlatacak kelimelerle hitapta bulunmalıyız. Bu demek değil ki bizi azarlasınlar. Ama bu değil ki bizi övsünler. Bir ara bir meclise gittik. O mecliste çok alakasız bir konu olarak yaşlılardan bir tanesi çıktı. Dedi ki Türkiye'de benden daha iyi Arapça konuşan kimse yoktur dedi. Dedim Subhanallah. Onu da Allah affetsin, beni de Allah affetsin. Hiç alakası bile yok. Yani ortada Arapçanın nasıl konuşulmuyor. Normal bir sohbet meclisi. Akrabalar oturmuş, karşılıklı muhabbette bulunuyor. Herkes kendince bir şey söylerken pat diye hani bakın ben burada şuyum. Herkes beni şöyle bir övsün, bana şunu desin, mantar etesi oluşur gibi. Sonra dedim ki Rabbim sen gönüllerimizi hidayetin onurlandır. Vallahi sen bize hakkı yaşatmazsan yaşımız kaç olursa olsun ayağımızın kaymaması içten bile değil. Halbuki bunu söyleyen kişi bir cenaze merasiminde Kur'an-ı Kerim'i okumaya kalktığında tecvidin tesini bile telaffuz etmediğini gördüm. Sonra da kendi nefsimi ayıpladım. Dedim ki, la ve la tecessosu diyor Allah Azze ve Celle, kusurlar araştırma, ders al, ibret al, yeri geldiğinde usulüce kulağına da hikmetli bir tavsiyeyle bulun diye. Hasreten aziz dinleyicilerim, dini anlamda istikbar, kişinin kendisini büyük ve güçlü görmesi, ilahi mesaja ve dini telkine karşı istigna göstermesidir. Mal, mülk ve makam gibi dünyaya ait fani şeylere güvenerek, haksız yere fertlerin kendilerini, dinden müstahını, bağımsız ve diğer insanlardan üstün görmesidir. Şüphe, tereddüt, ikiyüzlülük, nasıl münafıkların tutulduğu inkar hastalığı istikbar da servetle şımarmışların tutulduğu inkar hastalığıdır. Aziz dostlar, tekebbür kelimesi bir de karşımıza çıkar buna yakın bir manada. Hakkı kabule yanaşmamak, Allah'a isi e Allah'a isteyerek boyun eğmemek, ibadet etmemek, kibir göstermek, büyüklük taslamak anlamlarına gelir. Raggıbel İsfâni tekebbürün iki açıdan olduğunu ifade etmiş. Buyurmuş, demiş ki, Yüce Allah'ın mütekebbir sıfatıyla nitelenmesidir. Bu olumlu olan yöndür. Yüce Allah'ın mütekebbir ismi büyüklük ve yüceliğin en doruk noktasıdır yaratıklarda olan eksiklik ve zaaflardan uzaktır. Rububiyetiyle, yani rabdiyle hiçbir şeyin kendisine denk olmamasıdır. Bu yönüyle, yani ilmiyle, kuvvetiyle, yaratmasıyla, düzen koymasıyla, eksiksiz yaratmasıyla Allah Azze ve Celle yücedir ve büyüktür. İkincisi, hak etmediği halde zorlayarak, elindeki bazı imkan ve güçleri kullanarak kendini büyük ve erişilmez olarak göstermektir. Bu nitelik ise yaratılanlarda bulunur. Kibir, istikbar ve tekebbür gibi büyüklenme, kendini övme, insan olduğuna her ne şekilde olursa olsun zarardır. Bu süfli duygular insanın kalbindeki nuru söndürüp küfre girmesine ve kıyamette de helak olmasına kadar götürür. Diğer bir kavram olarak karşımıza bagi kelimesi çıkar. Hayır, şer her türlü istek için kullanılır. Adaleti aşıp, onun da ötesi olan ihsan derecesine ulaşmak hayır iken, haktan tecavüz edip, batıla girmek de şerdir. Eğer kontrol altına alınmazsa, bu istek insanı sınırı aşıp taşkınlığa, başkasına saldırıya kadar sürükler. İnsan, Yaratılış açısından eksik ve sınırlı yaratılmıştır aziz dostlar. Hepimiz öyleyiz. İnsan bu sınırların farkında olmayarak, haddini bilmeyerek, kim olduğunun, nereden geldiğinin, nelere gücünün yettiğinin, ne olduğunun farkına varmayarak kendisini büyük ve veya kendini övmesi ve yahut övmesi, kendisinde olmayan sıfatları kendisinde varmış gibi görmesi, ancak onu aşan bir müstekbir yapar. Bu ise yerilmiştir Allah tarafından ve hoş görülmemiştir. Bir diğer kavram ise Tugyan'dır aziz dostlar. İsyan edip kibirlenmek anlamlarına gelir. Küfürde ifrat noktasına varmak, hakkı kabul etmeyip ona karşı büyüklenmek, Allah'ın elçilerine ve inananlara karşı düşmanlık. Tugyan'ın temel sebebi Kendisini her açıdan yeterli görmek, başkasına hiçbir şekilde ihtiyaç duymamak ve kendisinden daha büyük bir makam tanımamaktır. Bu tip insanlara veya varlıklara tağut denir. Tağut çok duyarsınız değil mi? Kendini her açıdan yeterli görmek, başkasına hiçbir şekilde ihtiyaç duymamak ve kendinden daha büyük bir makam tanımamaktır. İşte buna tağut denir. Kur'an'da tuğyan daha çok egemen güçlerin insanlara zulmetmesi ve yönetimlerini tek otorite olarak gördükleri için kendilerini insanlara ilah olarak kabul ettirmeye çalışanlar için kullanılmıştır. Mesela bunun tipik örneği Kur'an'da Firavundur. Nitekim Allah Azze ve Celle Taha Suresi 24. E, Ayetik i Kerime'de Firavun'a git, çünkü o çok tuğuyana yöneldi. Yani astı denilmiştir. Bir de farklı kavram olarak yine aynı türe yakın fahr kelimesi var. Kur'an'da altı yerde kullanılan. Kitabımız Kur'an'da övünmek, haksız yere övünen kişi, karşılıklı övünmek, pişirilmiş, kuru manasında kullanılmış. Mesela Bakara suresinin üçüncü ayetinde, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler ayetiyle Ayl-i İmran suresinin 26. ayetindeki de ki Ey mülkün sahibi Allah'ım dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın dilediğini aziz kılar dilediğini alçaltırsın hayır senin elindedir Gerçekten sen, her şeye gücü yetensin. Ayeti gösteriyor ki, insanoğlunda mevcut olan bütün şeylerin asıl sahibi Allah Subhanahu ve Taala'dır. Bu emanetlerin sadece menfaati bizdedir. Bu menfaat ile de övünmenin, başkasına karşı gururlanmanın hiçbir faydası olmaz. Bizler, bize verilmiş olan nimetleri övünme vasıtası değil. Aziz dostlar, Allah'a yaklaşma vesilesi kılmalıyız. Diğer bir kavram, riyâ. Kur'an'da birçok yerde geçer. Görmek, bilmek, anlamak, gösteriş yapmak gibi anlamlarda. İstilah anlamı olarak, kulun Allah'a bedeni ile ibadet ederken, kalbiyle de insanlara kendisini beğendirmek istemesidir. Allah'a boyun eğmiş gözüküyorken, aslında gayesi, insanların gözlerini boyamak, çevresinin beğenisini toplamaya çalışmaktır. İbadetlerde ve diğer amellerde samimiyetten uzakla ifade eder. Amelleri ihlaslı bir şekilde yapmayı emreder dinimiz İslam. Riyayı da bir çeşit dikkat ediniz, şirk olarak kabul etmiştir. Çünkü ameller Allah için yapılması gerekirken dünyevi bir menfaat için veya insanların sevgisini kazanmak için yapılınca o menfaati Allah'ın yerine koymuş olmaktır. Nitekim Resulullah Aleyhisselam'ın şirkin bu türüne Gizli şirk demiş olması dikkat çekici. Konunun hassasiyetinden dolayı peygamber riyanın en azını da şirk olarak kabul etmiştir. Amellerin kabul veya red olması niyetlere göredir. Bu hakikati peygamberin şu sözünden de biliyoruz. Mesela Ahmet İbni Müsnedinde geçiyor 5. 428 oldu hadis olarak. Bu, ''Amel e, kıyamet günü gizli şirke bulaşan adama, ey gösterişi seven adam, amelin heba oldu, amelini kimin için yaptıysan git ondan karşılığını al.'' denir. Konuyla ilgili olarak Resulullah aleyhisselam ümmeti hakkında korkusunu şu şekilde ifade etmiş. ''Ümmetimin şirke düşmesinden korkmuyorum.'' Gerçi onlar puta tapacak değiller. Güneşe, aya, taşa da tapacak değiller. Fakat amellerinde riyakarlık yaparlar. Allah için işlemezler buyuruyor. Yine aynı hadis kitabının 4. cilde 24 ve 126'da. Nefsin ve şeytının en büyük silahı riyadır. Ve gerçekten de en kaygan zemin, İnsanların beğenisi ve övmesini bekleme hastalığıdır. İnsanın kalbinde olan beklentilere dikkat etmesi gerekir aziz dostlar. Çünkü kalpteki sevgi ve beklenti insanın amelinin rengini ve kıymetini belirler. Şayet amellerimizde Allah rızasını gaye edinmişsek amelimiz hüsnü kabul görür. İnsanların övmesi için yapmışsak maazallah. Red olunur. Yine benzer bir kavram karşımızda istihizahadır. Yani bir kimseyi alaya alarak maskaralık etmek, şeref ve haysiyetini kırmak istemek, alaya almak, eğlenmek, gizli veya ince alay manalarına gelir. İstihzanın temelindeki taşlardan bir tanesi de kendini muhatabından üstün görmektir. İstihzada muhatabını küçük görmek, yetersiz, liyakatsiz addetmek ve aşağılamak vardır. Bu şekilde alay eden kimse aslında kalbinde muhatabının aksine kendisini büyük görmesi, yeterli düşünmesi, liyakatli addetmesi vardır. İşte o zaman kibirlenmiş olduğu ortaya çıkıyor. Sosyal medyada da bunlardan geçilmiyor. Aha gruptan olsa istihzaya Muhatap oluyor. B'den olsa istihzaya muhatap oluyor. İkisinden de uzak olsa istihzaya muhatap oluyor. Meşhur bir karikatür resmi vardı. Hatırlayacaksınız. Bakalım gözünüzde canlandırabilecek miyim? Bir tane eşek var affederseniz. Yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın onun üzerine binmişler gidiyorlar. Bu hadiseyi gören iki tane adamsa kendi aralarında konuşarak onlara bağırıyorlar. İnsanlıktan nasiplerini almamışlar. Hayvanın üzerine biniyorlar diye. Yan karada yine affedersiniz eşek vardır. Üzerinde yaşlı adam, arkasında ise yaşlı kadın ama bir farkla adam eşeğin üzerine binmiş, kadın ise arkadan yürüyor. Bu sefer onları görenler adama bak adama. Tam bir affederseniz işte öküz kendisi binmiş eşeğin üzerine kadını yürütüyor diye. Yan taraf gibi başka kare. Bu sefer karede affedersiniz eşeğin üzerine yaşlı kadın biniyor. Adam da onların yanında yürüyor. Bu sefer adamlar diyor ki layık erkek ne olacak diyorlar. Son bir diğer karede de eşek yürüyor adam inmiş yürüyor kadın inmiş yürüyor yine bu sefer görüp diyorlar ki yeminlen gram akıl yok, beyin yok sizde diyorlar. Yani şey, binseler laf yiyorlar, birisi binse, birisi binse laf yiyorlar, ikisi kesinse yine laf yiyorlar. Bir de böyle bir istihza ekibi var maazallah. Ben nacizane büyük ihtimal diyen hoca arkadaşlar da aynı fikirdeler. Maşer günü şu sosyal medyadan icra edilen Twitter'dan, Facebook'tan ya da diğer mecralardan dile getirilen insanların şeref ve haysiyetlerine görüşüne katılmayabilir ve görüşüne reddi yapabilirsin, yapabiliriz. Hangi düşünceden olursa olsun onu hakaret etmek. Hele ki sıfatıyla, yüzüyle, gözüyle, bedensel sağlığıyla, varsa engelliliğiyle ya da konuşma tarzındaki kusurlarıyla bunlarla adet etmek. Ya da bunu ifade ederken küfürler ortaya koymak. Subhanallah. Bir Müslüman Nasıl küfürler edebilir, nasıl hakaret edebilir? istizayı, bir de bunu yaparken de Allah için yapıyormuş gibi sanmak maazallah, maazallah. Mahşer günü çok can yakacak. Bunu ayetler gösteriyor, hadisler de gösteriyor. Maazallah Allah hepimizi bu konuda tövbe ile şereflendirsin. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Hucurat Suresi 11. ayette. Ey iman edenler! Bir kavim, diğer bir kavimi alaya almasın, onunla alay etmesin. Olur ki, alay edilenler, Allah katında kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da, kadınları eğlenceye, istihzaya, alaya almasın. Olur ki, onlar, yani alay ettikleri, kendilerinden daha hayırlıdır. Allah, Subhanehu ve Teala alay etmeyi ve alay ederken kendini başkasından üstün görmeyi haram kılmıştır. Bir daha arz ediyorum aziz dinleyicilerim. Malumun isarı herkes biliyor ama hatırlatıcı olmak biz din adamlarının nefsimize ve sizlere usikumbi nefsi takvallahi ve taati nefsimize ve sizlere Allah'a karşı gelmekten sakınmayı ve ona itaati Hz. Adam'dan Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen Peygamberi i İzam unutulmuş bir sünneti olarak gayret ediyoruz. Allah subhanehu ve teala alay etmeyi ve alay ederken kendini başkasından üstün görmeyi haram kılmıştır. Bütün insanlar yaratılmış olma noktasında Eşittir. Bir insanın boyunun kısa veya uzun olmasında, kekemeliğinin bulunup bulunmamasında, gözlerinin görüp görmemesinde hayır ya da şer yoktur. Allah azze ve cel hesap gününde bunların eksik ya da fazla olmasına bakmaz. Hadis-i Nebevi'de buyurulduğu gibi, Allah insanın ne boyuna ne de güzelliğine bakar. O, yalnızca kalbine ve ameline bakar. Hayır, iyilik, güzellik, sevap olacak şey, insanın kalbinde veya amelindedir. Hayırın kimde olduğunu bilmediğimize göre, kendimizi başkasından üstün görmemiz çok ama çok hatalı bir tutumdur. Yine muadil bir kavram olarak Kur'an'da 40 yerde geçen mele ifadesi karşımıza çıkar. Doğu'da mele, mele diye ifade ederler bir hocalara karşı. Hani hoca anlamında, önder anlamında, kanaat önderi, aydın kimse vs. Ama burada doldurmak, yönetici veya topluluk gibi anlamlarda kullanılır. Halkın ileri gelen yüksek takımı, kodamanlar grubu ki bunlar görünüş ve manzara bakımından halkın gözünü dolduranlar, bir maksat üzere bir araya gelmiş grup ve karakter manasında kullanılır. Melek kelimesinin müsbet ve menfi manası var. Müsbet açıdan bir kavimin önde gelen, bilinen ve saygı gösterilen tabakası manasında. Menfi manası ise belli bir grubun ellerindeki imkan ve gücü her türlü zorbalıkla korumasıdır. Melek kelimesinin geçtiği ayetlerden anlaşıldığına göre, peygamberlerin tebliğ sürecinde varlıklı kişiler, güçlerini kaybetme korkusuyla hareket ederek, otoritelerinin peygamber tarafından yıkılmasına karşı çıkmışlardır. Kur'an'daki melek kavramından kastedilen manalardan biri, layık olmadıkları halde liderlik makamında bulunan, bu makamı elden çıkarmamak için her türlü yola başvuran, zulmeden ve akıl ve vicdanın sesine kulak asmayan, halktan gelen herhangi bir fikre itibar etmeyen, kibir ve gururun esiri olmuş, sözde ileri gelen gruptur. Bunlar başkalarının kendilerinden üstün olmasından asla haz etmez, hoşlanmazlar ve bu durumu hazmed hazmedemezler. Bu ve muadil kavramların, Tam zıt kavramları da mevcut. Hedef almamız gereken. Başta tevadu. Kur'an'da 26 yerde geçmekte oluyor. Düzene koymak, doğum yapmak, kaldır, kaldırıp atmak, bırakmak, elbise çıkarmak gibi anlamlara gelse de, Sözlüklerde, alçak gönüllülük göstermeye, kişinin kendisini yaratıcı karşısında, yaratılan konumuna koyması, yaratılanlara karşı merhametli olması, kibirli olmaması, hak teâlâ karşısında ve hak karşısında boyun eğmek, hakkı tasdik, gösterişsizlik, bütün insanlarla kendini eşit tutmak anlamlarına geliyor. Tevazu aslında bir tedavi neticesinde ortaya çıkan bir haslet Tevazu illet olan kibrin başını ezen büyüklenmeyi Allah'a karşı terbiyesizlik Sayan baş kaldırmayı zorbalık ve haddini bilmezlik e, haddini bilmemezlik bilen kalbin ve aklın semeresidir. Tevazu kibriya sahibi olanın önünde kibirlenmemektir. Tevazu kabiliyetini, gücünü, kuvvetini, acziyetini, zafını ve çapını bilmek ve bunların gereği şeklinde hareket etmektir. Aziz dostlar, kıymetli dinleyiciler, insanın ham maddesi topraktır. Toprak aslında tevazuyu, alçak gönüllülüğü temsil eder. Toprak her gün üstünde yürüyene, oynayana, Güzel çirkin, fakir zengin, iyi kötü, mazlum zalim demeden bütün canlıları nimetlerinden ve mahsullerinden verir. Bu tevazunun en güzel örneğidir. İnsan topraktan çıkıp ete, kemiye, kana büründüğünde işler değişti. Ayaklarının üzerinde durup başını kaldırdığında, onunla birlikte nefsi de ayaklanmış oldu. Artık insan, ayakta durmasına yardımcı olan ayaklarına, aynaya baktığında böbürlendiği güzelliğine, en zor zamanlarda dahi arkasında duran ailesine, kendince her kapıyı açtığını zannettiği parasına ve fani olmayacağını bildiği, bedenine güvenmiştir. Elinde olan nimetlerle, kendisinden malca ve bedence aşağıda olan insanlara karşı kibirli davranmaya başlamıştır. Halbuki fani olup helak olmaya mahkum şeylere güvenemeyeceğini ne zaman anlayacaktı? Peygamber gibi ham maddesindeki sıfatları unutmayan büyük şahsiyetler, hayatlarının her noktasında tevazuyu en üst noktada yaşamış ve tevazuyu ümmetlerine emretmişlerdir. Tevazuyu kimden olursa olsun, hakkı gördüğü veya duyduğu zaman kabullenmesi olarak, dünyalıkta da senden daha aşağıda olan kimseler yanında, onlardan daha fazla bir şeyin olmadığını e senden, daha çok servete sahip olanların, senden fazla bir şeyleri olmadığını söylemişlerdir. Dünyanın her yerinden, misafir eden aziz dinleyicilerim, hak birdir. Kimden söylenirse söylensin, doğru birdir. Hangi ağızdan çıkarsa çıksın, kabul etmek gerekir. Hak karşısında kibre girip kabul etmemek, Nefsin ve şeytanın vesvesesidir. Tevazu ile beraber izzeti danalım o zaman. Bir insanın başkalarına karşı ekonomik, soy ve bedensel yönlerden saygın olması durumunu da ifade eder ve acizlik manasındaki zilletin zıttıdır. İzzet kelimesi Allah ve müminler için kullanıldığında müsbet bir anlam ifade ederken, münkir ve mürâiler hakkında kullanıldığındaysa, onların kibir, gurur, duygularını ve bu duyguların tesiriyle işledikleri kötülükleri sürdürmelerini anlatır. Allah'ın vermiş olduğu hidayet yollarının hakkını veren kimse, mü'minlik makamına erer. Bu makam, müstakim duyguların yaşandığı yerdir ne makamından üstün olan Allah'a karşı büyüklenerek ifrata girer, ne de o makamından düşük olan kâfirlerden kendisini küçük görerek tefrite düşer. O mü'min ki, kâfirlere karşı her zaman izzet sahibi olmalıdır. O mü'min ki, inkârcılara karşı her zaman izzet sahibi onurlu olmalıdır. Kendisini küçük, zavallı ve kimsesiz sanmaz. En büyük makama erdikten sonra, Allah'ın nazarında büyük bir kuldur ve izzet sahibidir. Günde sayısız defa belki, şeytanın şerrinden Allah'a sığınıp, vaktin geri kalanında şeytana rahmet okutacak kadar şeytansal bir kibre musallat olan insan, ne kadar hakka yakın olabilir? Bir meclise gidiyoruz gidiyorsunuz hep beraber karşılaşıyoruz masanın en başında oturan bir böyle afralar tafralar imza gününe gidiyoruz imza atarken kenardan geçince o muhterem nasılsın iyi misin hocam falan derken kendisi televizyon programlarına çıktıktan sonra bizi gördüğünde ha merhaba kardeş diyen insanlar. Yani ne kadar ilginç olabiliyoruz bazen. Söylemlerimiz dostlar pazarda görsün meclisinden farklı olduğunda güzel anlamlar kazanabiliyor. Allah razı olsun bazen televizyondan ve radyodan tanıştığımız hocalar arkadaşlarla karşılaşıyoruz, denk geliyoruz bazı meclislerde ve bazen. Malum ben ümmetin ortak payda noktası. Herkesin yolunun düştüğü kutlu belde Mekke ve Medine'nin tozu toprağıyla müşerref olan bir kardeşiniz olduğum için orada denk geliyoruz. Bu hoca arkadaşlarımızı bazen görürüz, kucaklaşıyoruz, hasbihal ediyoruz, nasihatleşiyoruz vesaire. Bazen de öyle kardeşleri görüyoruz ki, Subhanallah, A cemaat, B cemaat, A grup, B grup, yanlarına yaklaşmak mümkün değil. Selam vermek mümkün değil, selam almak mümkün değil. Subhanallah, saatlerce hatma yaparken, zikir ve tefekkürde bulunurken, kendisine e, sığındığımız, e, şehrinden Allah'a sığındığımız şeytanın, kibir ahlakıyla musallat olursak nasıl birliğimizi gerçekleştireceğiz? Filanca bakanın tanıdıyım, filanca cemaatin berberiyim, filanca kişinin medresesindenim, filanca kişinin üniversitesindenim, filanca kimsenin memnesindenim. Aziz dostlar, bir damı susun, bir avuç topraksın, bu kadarsın. Varsa gerçekten değerin, o da hak talakatında tezahür eder ve etmelidir. Bir keresinde bir akrabama ait olan Kuaförün önünde otururken bir konu açıldı. Birisi de nacizane din gönlüsü olduğumuz için bizim bilgi birikimimize başvurma tercihinde bulundu. Orada bulunan bir dükkanda mali müşavir mi, muhasebeci mi nedir? Bir, e, Allah hepimize selamet versin bir ağabeyimiz. Ben bütün hocalardan daha iyi hocayım deyip bana sorunun sorulmasına tahammül bile edemediğini hatırlıyorum ve benzeri daha birçok şey. Bu manada da çok absürt ve lüzumsuz konular sebebiyle gündemimizi meşgul etmekten, birliğimizi ve tevhidimizi ortaya koyacak hakikatlere ulaşmakta mahzuriyet yaşayabiliyoruz. Bir daha arz edecek olursam, günde bilmem kaç defa şerrinden Allah'a sığındığımız şeytana sayıp sövüp, geri kalan zamanda ona rahmet okutacak bir hayatı tercih edip sürdürmemiz acayip bir şeydir. Musibet bir şeydir. Bela olarak herhalde bize bu kâfiidir. Bugünkü sohbetin asıl amacı da bunu anlamamıza sebebiyet vermektir. Hadi son sözlerimizde iblisin bu huyunu hatırlayalım ve ders çıkarmaya çalışalım. Aziz dostlar şeytan uzaklaşmak, uzak olmak, birbirine muhalefet etmek, toprağa girmek, hayırdan uzaklaşmak, helak olmak, öfkeden yanıp tutuşmak ve işe yaramaz hale gelmek gibi manalara gelir. İstilahta ise ateşten yaratılmış olan cinlerden veya topraktan yaratılmış olan insanlardan azgınlıkta çok ileri giden kibirliği asi, insanları saptırmaya çalışan inatla karşı koyan direnen ve yola gelmeyen varlıkların ortak adına bilinir şeytan herhangi bir mütemerrit yani şer ve pislikte fevkalade bir varlıkta benzerlerinden ayrılmış. Aşırı şerli ve inatçı manasında bir cins isimdir. Gerek insandan, gerek hayvandan ve gerek sair gizli mahlukattan ruhi alakası bulunan kötüler içinde bu anlam verilir. Kur'an'da şeytanın diğer bir ismi de iblistir. İblis, Allah'ın rahmetinden ümit kesen, herhangi bir konuda delili tükenip, cevap veremeyen veya manasız ve delilsiz cevap veren anlamına gelir. Rivayetlere göre İblis aleyhillâne, Yüce Allah Azze ve Celle'ye 80 bin yıl ibadet etmiş. Ona başkanlık ve cennet bekçiliği verilmiş. Kurtubinnel el camil El-Câmi'u Lil-Ehkâmi'l-Kur'an isimli esenin birinci cildi 572 ile 578 arasında gördüğümüz üzere. İblisin isyan etmeden önce meleklerden olduğunu iddia etseler de Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresinde Kâne minel cinni, o cinlerdendi buyurmuştur. Allah Subhânehu ve Taala varlıkları gayesiz, amaçsız, yaratmamıştır. Her bir canlının, cansızın, varlık sahasına gelişinde bir sebep ve hikmet vardır. Bu sebepler doğrudan veya dolaylı olarak Allah'a kulluk, itaat ve Allah'a boyun eğmektir. Allah'a ibadet maksadıyla yaratılan iblis, yaratılış amacını unutarak, Serkeşlik ve kibir bataklığına düşmüştür. Bazı müfessirlerimiz, iblisin kibre düşmesinin, onun tabiatından kaynaklandığını söylemektedir. Çünkü ateşin yapısında yakmak, serkeşlik ve ölçü tanımamak vardır. Bu görüşü savunarak suçu yaratılışta kullanılan malzemeye atmak tabii de doğru değil. Çünkü bu tür bir düşünce, iblisin itaatsizliğinin günah olmadığını, onun yaratılışının bir gereği olduğunu iddia etmektir. İblisin kibre düşmesinin sebebi ateş değil, asıl sebep iradesini yanlış ve kötü yola yönlendirip yanlış tercih etmesidir. Eskiden filmlerde her türlü suçu işliyor, hapse giriyor ve ben kader mahkumuyum, aslında masumum diye suçu, kendisini sütten çıkmış ak kaşa çevirip kadere yüklüyor. Hızlıca, iblisini inancına tesir edip imanının yönünü değiştiren kibri, ayetler ve hadisler ışığında ele alalım ve ondan kendimize nefis e, ders çıkaralım. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdi. Meleklerin bu itirazına çeşitli yorumlar getirilmiş. Öncelikle meleklerin Allah'ın emirlerini eleştirecek ve emirlerine itiraz edecek yeteneklerinin olmadığı ve kendilerine emredileni yapmakla görevli olduklarını Kur'an ayetiyle sabit olarak bildiğimiz için bu sözlerin meleklerin Allah ile istişaresi olarak anlaşılması gerektiği tercih edilip savunulmuş. Meleklerin bu sözleri Allah Azze ve Celle'nin almış olduğu bu karar karşısında bazı tereddütleri sebebiyle merak eder ve sebebini bilmek ister bir tarzda Allah Subhanehu ve Teala'ya ilettikleri ileri sürülmüştür. Meleklerin bu bilgilere Allah'ın bu konuda kendilerine daha önce bilgi vermiş olmasından dolayı vakıf olmaları ihtimal dahilinde. Ya da melekler bu bilgileri levh-i mahfuzda yazılanlardan öğrenmiş olabilirler. Veyahut da melekler günahsız oldukları için kendileri gibi olmayan varlıkların bu özelliklere sahip olması gerektiğini düşünmüş olabilirler. Halife kelimesinden Adem ve zürriyetinden daha önce yeryüzünde yaşamış cinlerin veya meleklerin olduğu manasını çıkaranlar var ve delil olarak da sonra sizi araları arkalarından yeryüzüne halifeler yaptık ayeti ve İbni Abbas'tan gelen Yeryüzünde ilk yerleşenler cinlerdir. Cinler orada fesat çıkarttılar, kan döktüler, bir etekini öldürdü. Yüce Allah onlara meleklerden bir ordu ile iblisi gönderdi. İblis ve beraberindekiler bu cinleri öldürdü. Sonunda onları denizin ortasındaki adaları ve dağların eteklerine sığınmak zorunda bıraktı. Daha sonra Yüce Allah azze ve cel Hazreti Adem aleyhisselam yarattı ve onu yeryüzünde yerleştirdi. İşte bundan dolayı, şüphesiz ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, inni cailun fil ardı halife diye buyurdu. Rivayet Hz. Adam'dan önce, yeryüzünde cinlerden bir topluluğun olduğunu bize bildiriyor. Bazı alimlerimize göre de, meleklerin kendilerinin halife kılınmaya daha uygun olduklarını söylediler anlamında. Bunu da şöyle gerekçelendirmişlerdi çünkü bizim amellerimiz seni tesbih takdis etmek ve sana itaat etmekten ibarettir yüce allah zevcelle onlara şu cevabı vermişti onu halife kılmamdaki sizin için gizli olan maslahattı ve hikmeti ben daha iyi bilirim inni alem ma la nasıl olacağını nasıl imar edileceğini onu imar etme kimin elverişli olduğuna ni ben bilirim daha sonra Yüce Allah kendilerinin halifeliğe daha layık oldukları şeklindeki meleklerin kanaatlerini çürütmek, onların adziyetliklerini ortaya çıkarmak üzere melekleri bir sınavdan geçirir. Eğer sizler halifeliğe başkalarından daha çok hak sahibi olduğunuzu iddiasında doğru söyleyenlerseniz, ''Haydi buyurun, bunların isimlerini bana bildirin.'' dedi. Onlar da bu istinilini yerine getiremediler ve şöyle dediler, ''Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ illemtenâ.'' Sen her türlü noksanlıklardan uzak tutarız. Rabbimiz bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki sen her şeyi çok iyi bilensin. Her yaratmasında hikmeti sonsuz olansın. Abdullah bin Abbas'tan şu rivayet gelmiştir. Melekler kendi aralarında şöyle demişlerdi. Allah kendi katından bizden daha değerli bir varlık yaratmamıştır, yaratmayacaktır. O bakımdan bizler yeryüzünde halifeliğe daha layığız. Ancak genelde alimlerimiz ayette geçen ifadenin meleklerin bu konuda Allah Azze ve Celle ile istişaresi şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmişler. Bakara suresinin 31 ve 33. ayetlerinden de anlaşılacağı gibi melekler bu itirazlarında kibirlenmediler ve büyükler, büyüklük taslamadılar, direnmediler bu ayetlere göre Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretmiş sonra da bu isimlere meleklere sorunca melekler melekçe bir yolu seçerek seni tensih ederiz demişlerdir. Kur'an'ın bize bildirdiği haberlerden anladığımıza göre ilk olarak Allah'ın emrine karşı gelen iblis. İblis aslında Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, mülkün ve melekûtun sahibi olduğunu, her şeyi düzene koyan Rab olduğunu bildiği halde yine de kendi yaratılışında kullanılan malzemeyi, yani ateşi, yani ırkını bahane ederek Allah'ın vermiş olduğu emre baş kaldırmış ve emri beğenmeyerek hatayı kendisinde değil, haşa Allah'ta aramıştır. İblisi bu günahı sevk eden Dıştan herhangi bir sahip görmüyoruz. Öyleyse bu günahın çıkış yeri kötülüğü emredip kendisini üstün gören bizati kendisi yani nefsidir. İblisi yakan yıkan ve ilahi rahmetten ve huzurdan kovulmasına sebep olan içinde beslediği ve büyüttüğü nefsidir. Kale içten işgal edilmiştir. İblisin ayağını kaydırıp şeytan yapan nefsin arzuladığı büyüklük hastalığıdır. Allah'ın emirlerini uygulamayı kabul etmeyip, büyüklük taslamak ve gururlanmak küfrün sebepleri arasındadır. Çünkü iblisin kendi adına secde etmeyi hoş görmeyip, Hazreti Adem'e karşı büyüklük taslayarak, Hazreti Adem'e secde etmeyi terk etmesi, Yüce Allah'ın emrini anlamsız ve haşa hikmetsiz görmesi demektir. Bunun sonucu da, sonucunda da o kafir inkarcılardan olmuştur. Ben ondan daha hayırlıyım dediğini, bu sebeple ona nasıl secde ederim dediğini görüyoruz. İblis, Hazreti Adem'den üstün olduğunu iddia ederken, ateş ve toprağı yaratanın Allah olduğunu kabullenmesine rağmen, ateşin topraktan üstünlüğünü bahane etmiştir. Böylece hayır ve üstünlüğe bakışını madde ile sınırlamıştır. Burada Hz. Adem'e secde etmekten kasıt, ibadet secdesi olmayıp saygı, selam ve Allah'ın ona vermiş olduğu üstünlüğü kabuldür. Bu selam Hz. Yusuf ve anne, baba ve kardeşlerinin Yusuf suresindeki secde etmesi gibidir. Bu geçmiş ümmetlerde geçerli bir kanundu. İlim adamlarının çoğuna göre Resulullah Aleyhisselam'ın zamanına kadar caizdi. Sahabe Peygamber Aleyhisselam'a ağaç ve devenin secde ettiğini görünce, biz secde etmeye onlardan sana daha layığız demişler. Bunun üzerine o da Allah'tan başka varlıklara secde etmek caiz değildir demişti. Muaz bin Cebel Şam'dan döndüğü zaman Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna secde etmiş. Resulullah Aleyhisselam bunun ne anlama geldiğini sorunca Şam'da din büyüklerine işte psikopos ve asilzadelerine bu şekilde davranıldığını kendisinin de ona böyle yapmak istediğini söylemiş. Resulü Aleyhisselam da bunun yanlış olduğunu söyleyip men etmişti. Çünkü dinimizde kula secde etmek yoktur, nesledilmiştir. İşte böyle saygıdeğer dinleyicilerim. Daha detaylarını çok konuşabileceğimiz bu kibir konusunda Allah Azze ve Celle hepimize insaf versin. Ahlakı muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir Resul olan kıymetli elçimiz, önderimiz, mürşidimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sünnetini, siretini, anlattığını, yaşattığını doğru bir şekilde yapmayı hepimiz ekran ve ihsan İslam'ın tebligatından daha çok temsiliyetine muhtaçız. Doğru ve yanlışın hatırlatıcısından çok timsaline Muhtacız. Allah o timsallerden olmayı size bize nasip eylesin. Bu arzettiklerimden ettiklerimden çıkardığımız kusur derslerimizden başta nefsim olmak üzere hepimize tövbe etmeyi ve tövbemize bağlı kalarak ömrümüzün geri kalanında temiz bir hayat sürmemizi, işte bu Hz. Muhammed'in yaşadığı kulluk bu diye bizi görenlerin hatırlayabileceği bir ahir zaman sahabeliği örneklerini sergilemeyi hepimize nasip eylesin. Selam olsun. Güncel konuların ihtirası, mal ve geçim kavgasının hırsıyla imanını geride bırakıp moderniteye kulluk etmeyi terk edip Nefs Mekkesi'nden günün medinesine hicret edenlere. Bana filancanın nasihatleri değil, Hz. Muhammed'in örnekliği yeter diyenlere. Cemaatin ya da cemaatsizliğin, mezhebin ya da mezhepsizliğin, meşrebin ya da meşrepsizliğin arkasına saklanıp, Bölünmek isteyen her şeyden bölünüyor. A takım diyor, B takım diyor. Bakıyorsunuz A futbol takımını tutuyor. A futbol takımının içindeki semtin içindeki adamlarına, o semtin içindeki ağacılardan oluyor. Yani bölünmek istedikçe bölünebiliyor ve mahvoluyor insan, mahvoluyor toplum. Bugün bir olabileceğimiz çok şey var. Birlik olabileceğimiz çok şey var. Her yerde ve platformda. Biz dile getirmeye ve gücümüz yettiği kadar Temsil etmeye gayret edelim Ve her sabah kalktığımızda ve her akşam yatarken Bu sözlerimize, akitlerimize Temsiliyetimize ne kadar yaklaşabildiğimizin Hesabını yapalım, bıkmadan Hataya düştük mü? Kalkalım bir daha yürüyelim Bir daha tövbe edelim, bir daha azmedelim Bir daha gayret edelim Madem Allah Azze ve Celle alıp verebileceğimiz Bir nefes daha verdi bize O bir nefesi de Allah'a yaklaşmak için Harcamaktığına gayret edelim Evet insanız Hataya düşebiliriz. Allah Kur'an'da hataya düşenleri değil, hatada bile bile ısrar edenleri lanetlemiştir. Selam olsun tövbe kapısından girip ahir zaman sahabesi olabilenlere, selam olsun nefsini ıslah edip eleştirmek varken sağa sola saldırmaktan geri durabilenlere, Allah hakkından korkup kul hakkından çekinebilenlere selam olsun. Milenyumlu çağların Ebu Bekri Ömer Osman Ali'si Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'sı, Zeynep'i, Rukiye'si olabilenlere. Evet saygıdeğer dinleyicilerim, bugünkü radyo sohbetimizi de bitirdik. Bendenizin tüm radyo sohbetlerine, 26 küsür kitabımıza, Hacı Omri aran programlarıma, turlarıma, Kudüs turlarıma ve benzer aktivitelerime www.adlansansör.com web sitemden ulaşabilir, YouTube Adlansansör kanalından, Instagram, Facebook, Twitter atla sensör hesaplarından gün içerisinde, hayat içerisinde gözlemleyip not etmeye çalıştığım hatıra defteri kabirindeki imkanlarımdan misafir olabilirsiniz. Dualarınızda olabilmek kazanabileceğimiz en büyük nimet geride hoş bir sada bırakıp dua almaktan güzeli mi var? Allah mübarek davası kelimetül ulyada, ilahi kelimetullahta bir zerre miktarınca bize de nasip ayırsın. Allah sizinle olsun, gülen yüzleriniz solmasın. Ümmetin, hepinizin, hepimizin tüm masumların istikbali, yarınları her alanda bugünlerden daha huzurlu, daha güzel, daha sevgi, saygı ve muhabbet dolu bir şekilde olsun. Tüm insanların güzel ve gü güzel günler görebildiği günlere ulaşmak duasıyla. Vesselamu Aleyküm.